Evet hocam altın hesabı sorulmuş. Bankalardaki altın hesabı. Bankalardaki altın hesabı neyi soruyorlar? Zekatını mı soruyorlar? Caiz midir? Ha. Caiz midir? Şimdi e, Cenab-ı Kur'an-ı Kerim'de Maide Suresi'nin 3. ayet kemesinde esas bile ve ta'avenu alal bir ve takva, ve la ta'avenu alal ismi vel udvan. Yani iyilik, güzellik iyi işler ve takva konusunda yardımlaşın, düşmanlık ve günah konusunda yardımlaşmayın diyor. Şimdi eddâlu al hayrı kefaili diyor Peygamberimiz. hayır delalet eden onu yapan gibidir. şere delalet eden de o şerri yapan gibidir. Şimdi birisi bir günah işlese, öbürü de onun günah işlemesine aracılık etse, ikisi de günahkar olur. Men yeşfa şefaten haseneten yekulluhu nasibin müne ha ve men yeşfa şefaten seiyeten yekulluhu küflü men nisa suresinde kim iyi bir işe aracılık ederse o iyi işi yapan kimse de aracılık eden kimse de sevap kazanır. Kim kötü bir işe, işe aracılık ederse o iş, kötü iş yapan kimse de o kötü işe aracılık yapan kimse de e, günah kazanmış olur diyor. Şimdi banka bankalar ne yapıyor? Bankalar ne işlem yapıyor? Faiz işlemi Fa Yani Türkiye Cumhuriyeti'nde e, bankalar kanununa göre bankalar faizli işlem yapıyor. E, faizli Allah haram kılmış. Yani Allah'ın haram kıldığı bir müesseseye biz e, altın yatırdığımız zaman, para yatırdığımız zaman yardım etmiş oluruz. Öyle değil mi? Yani, evet. Yani kimse parasını, bizim paramız olsa da tabi, yardım kimse yardım parasını oluruz. yatırmasa bankaya mesela hani bankalar işte elektrik parası alması, tahsilini yapması, su, tahsilini yapması gibi e, bu e, kredi mevduat kredisi mevduat ve e, kredi verme, e, mevduat toplama işlemlerinin dışında başka işlerde yapıyor ama ana işi e, para toplayıp para dağıtmaktır. Faizcilik. Yani topladığı paraya faiz veriyor, e, verdiği paradan da faiz alıyor. Yani kendisi az faiz veriyor çok faiz alıyor. Aradaki de bankanın kârı oluyor. Yani banka şeye göre, yani bu esasa göre kurulduğu için Allah'ın haram kıldığı bir şeyi işletmiş oluyoruz. Mesela siz bir içki fabrikası açmak istiyorsunuz. Paranız yetmedi. Benden para istiyorsunuz. Ben de çıkarsam size bir 50 bin lira versem. Siz de o 50 bin lira kendi paranıza kazarak bir içki fabrikası açsanız ve yeni bir içki üretseniz millet de içse siz de günahkâr olursunuz. Ben de size para desteği verip bu işkinin öğretilmesini sağladığım için günahkâr olmuş oldum. Evet. Tamam mı? Yani günaha aracılık etmekte. Değil mi? birisi hırsızlık, hı hı. hırsızlık yapmak istese, birisi de onu merdiven kuru verse, etrafını gözetse, hırsızlık eden de efendim hırsızlığa yardım eden de günahkâr olur. Bugün modern hukukta da böyledir. Mesela adam öldüren de e, e, suçlu. O öldürmeye yataklık eden Yardım eden evet, yardım Kimse de suçluyor Yani modern hukukta da böyle İslam hukukunda da böyle